أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم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 Hüsnü khatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleyem. Muhterem cemaati müşkimin ihvani din okuduğumuz ayeti kerimeler Hicir suresinin son ayetleri, namazda okuduğumuz ayeti kerimeler ve Nahl suresinin ilk ayetleri. Müzakeresini yapacağımız ayeti kerimeler Hicir suresinin Son ayetlerinden. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Kur'an-ı Kerim'le ilgili buyuruyor ki billahi, Kitabun Enzelnahu ileyke mubârakun Kur'an-ı öyle büyük bir kitaptır ki onu biz sana indirdik Habibim. Mubârakun bereketle doludur. Dünya ve ahiret bereketi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiştir. Sonraki cümle Biz bu Kur'an-ı Kerim'i, bereketle dolu Kur'an-ı Kerim'i sana neden indirdik? Li yedebberu <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini çokça düşünsünler diye. Ve li yetekerra ulul elbab. Akıl sahibi olanlar ondan ders çıkasınlar diye. Öğüt alsınlar, nasihat alsınlar, etkilensinler diye. Demek ki, kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin sebebini, gayesini bu ayet-i kerime çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bereketle dolu olan Kur'an-ı dünya ve ahiretin bereketinin içerisine yerleştirilmiş olduğu Kur'an-ı Azimuşşan'ı Yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri ayetlerini çokça düşünelim diye biz insanlar bütün insanlar düşünelim ve bu insanlar içerisinden düşünen insanlar içerisinden akıl sahibi olanlar ders çıkarsınlar bundan, öğüt alsınlar nasihat alsınlar diye Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Bir araba bulunduğu yerden çekmesi gerekiyor. 34 LC 010. Yerini değiştirmesi gerekiyor. 34 LC 010. Şimdi kıymetli dostlar, olay böyle olunca, hal böyle olunca Kur'an-ı ayetleri, Kur'an-ı Azimüşşan'ın kendisi tarafımızdan çokça düşünülmesi gerekiyorsa ve bundan ders almamız, etkilenmemiz, nasihat ve öğüt almamız gerekiyorsa kendi kendimizi bir gözden geçirmemiz, kontrol etmemiz lazımdır. Mehmet Baykal diye bir abimiz vardı. Rahmetli oldu. Cenab-ı Hak ona da cümle geçmişlerimize de rahmet eylesin. Birisiyle münazara etmiş. Avukatın bir tanesi demiş ki kendisine ben Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar mealinden okudum. Birkaç defa da okudum. Kur'an-ı Kerim'de cin diye bir şey yok. Dolayısıyla cin insanların kendi kendine uydurduğu bir şeydir. Cin diye bir olay yoktur demiş. Rahmetli Hoca Efendi de kendisine demişti ki Sen hangi gözle okudun bilemem. Kur'an-ı Kerim'de cinden bahseden ayeti demeyeceğim de Kur'an-ı Kerim'de cinden bahseden adı suretü'l cin diye cin suresi bile vardır. Yani cinden Kur'an-ı Kerim bahsediyor mu bahsetmiyor mu? Birçok şeyi Kur'an-ı Kerim ayetleri içerisinde anlatır. Ama cin var mıdır, yok mudur konusunu Kur'an-ı Kerim cinlerden bir ayet veya iki ayette bahsederek geçiştirme yapmıyor. Sûratül cin, cinlerden bahseden müstakil bir süre, adı e, cin suresi olan müstakil bir süre vardır. Ki bu surenin dışında birçok ayeti kerimede de, muhtelif yerlerde de cinlerden bahsedilir. Yani... O insan doğru mu söyledi, yanlış mı söyledi, mealinden gerçekten okumuş mudur, okumamış mıdır? Ama nasıl okumuştur? Derler ki, Nasreddin Hoca'ya izafe ederek derler ki, Nasreddin Hoca hakimin huzuruna çıkmış. Hakim demiş ki, hoca demiş ben seni suçlu buldum. Senin beraatin için senden bir şartın var. Nedir şartın? ayıya Kur'an-ı Kerim okumasını öğretirsen o zaman demiş ben sana beraat veririm demiş olur demiş ben ayıya Kur'an-ı Kerim okuturum demiş öğretirim ona Kur'an okutmasını bir ayı yavrusu ayı almış o inciri çok severmiş Kur'an-ı Kerim gibi bir kitabın arasında böyle yaprakların arasında incir koymuş her yaprağın arasında incir koymuş almış ayı yavrusunun önüne Açmış bir sayfayı, o inciri yemiş. Çevirmiş öbür sayfayı, inciri yemiş. Her sayfa çevirdiğinde ayı yavrusu incir yiyor. Bunu alıştırmış şimdi. Kitabın sayfalar arasında incir artık buna alıştı. Her hoca önüne e, kitabı koyunca mutlaka sayfa aralarından incir çıkacak. Inciri de çok sevdiği için o ağzından bir ses çıkarak hı <gülüyor> hı yapıyor, inciri yutuyor, hı <gülüyor> hı yapıyor, inciri yutuyor. Nihayet... E, İçerisinde incir olmayan kitabı koyduğu zaman ayı affedersin kendisi diliyle beraber yaprakları çeviriyor. Acaba arkasında mı? Öbür sayfada mı? Öbür sayfada mı? diye gitmiş. Demiş ki kadıya tamam demiş. Bizim ayı Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmiştir. Biz de beraatimizi hak etmişizdir. İyi demiş. Bir görelim nasıl okuyor ayı Kur'an-ı Kerim'i. Getirmişler Kur'an-ı Kerim'i. Koymuşlar önüne. Hakim de seyrediyor şimdi Kur'an-ı Kerim nasıl okuyacak diye ondan sonra açmışlar Kur'an-ı Kerim'i başlamış şimdi orada incir bulamayınca hı hı demiş bir sayfa çevirmiş hı hı demiş bir sayfa daha çevirmiş hı hı demiş bir sayfa daha çevirmiş hoca demiş bu ne biçim Kur'an okumak demiş, hı hı yapıyor demiş sayfaları çeviriyor o demiş onun okuduğunu anlayabilmek için ayı olmak lazım demiş şimdi kıymetli dostlar Kur'an-ı Kerim'de cinden bahseden bir ayet yok. Ben Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okudum diyen adam aynen o ayı gibi okumuş onu. Aradım bulamadım yok deyince işte o ayı gibi okumuş onu. <gülüyor> yaparak gitmiş yani. Eğer okumuşsa şayet. Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini tek tek düşüne düşüne ve her birisinden acaba ben bundan ne ders çıkarabilirim bunun tezekkür ve tefekkürünü yaparak okumak gerekmektedir. Ayet-i de bunu gösteriyor. Aslında burasını yakalayabilsek, anlayabilsek, yakalayabilsek, anlayabilsek, çok büyük mesafe kat etmiş oluruz. Çünkü bugün e, Müslümanım elhamdülillah diyen, belki de camide beş vakit namaza devam eden, cemaat olarak devam eden <gülüyor> insanlarımız bile, biz bile bu konuyu kavrayamamışızdır. Yani Kur'an ayetlerini düşünmemiz gerektiğini ve bunlardan etkilenmemiz gerektiğini kavrayamamışızdır. Birçok insan, camiye, cemaate devam eden insanlardan birçoğu bile bunu kavrayamamıştır. Şimdi siz sabahın erken saatinde uykunun tatlı olduğu bir saatte, belki de yorgun olduğunuz bir saatte istirahatınızı terk ederek buraya geldiniz. Sizin bu saatinizi bu işe ayırmanız, Kur'an ayetlerini düşünelim ve bunlardan etkilenelim, etkilenelim, ders çıkaralım maksadına müstenittir. Bu iyi niyete binaen buraya gelmişsinizdir. Ve benzeri sohbetlere iştirak eden insanların maksadında bu vardır. Ama şöyle gözünüzü bir yumsanız, çevrenizdeki tanıdığınız Müslümanları akrabalarınızdan dahi olsa, çevrenizdeki Müslümanım elhamdülillah diyen insanları şöyle bir gözden geçirseniz, Samimi söylüyorum, öyle insanlar vardır ki 50 senede gözünü gönlünü doyuracak bir defa vaaz ve sohbet dinlememiştir. 40 senede bir kere gözünü gönlünü doyuracak bir sohbet dinlememiştir. Öyle bir ihtiyaç hissetmemiştir. Yani gideyim de vaaz dinleyeyim, sohbet dinleyeyim, Rabbimin ayetlerini müzakere edeyim, etkileneyim, olmam gerektiği gibi olayım, o noktayı yakalayayım, duygu ve düşüncesi olmamıştır. Elini atar, Sırtının üzerine kaldırım mühendisi gibi sağda solda dolaşır. Onun bunun dedikodusunu yapar. Belki arkasında namaz kıldığı insan nereden nasılsa onun da dedikodusunu yapar. Ama kendi evinde ne çocuğuna ne oğluna ne kızına ne gelinle hiçbirisine malik değildir. gücünü yumsa hiçbirisinden beklediği bir şey yok. Bekleyebileceği bir şey yoktur. Yani namazın sadece eseri onda kalmış. Nesline, çocuklarına intikal ettirecek, dini celili İslam'a intikal ettirecek, Kur'an-ı Azimuşa'na intikal ettirecek en ufak bir çalışması olmamış. Böyle gelmiş, böyle gider demiştir. Yani, affedersiniz, ormanda Huday-i Nabit diye biten ağaçlar vardı. Kendi kendine biten ağaçlar vardı. Yetişir, dallanır, yapraklarını açar. O da, din açısından çocuklarına sadece ormandaki huday nabit olan bitkiler gibi bakmıştır. Yani bu çocuk ileride bunun namazı lazım abdesti lazım, içkiden, kumardan zinadan, fuhuştan ahiretini tehlikeye düşürecek her türlü kötülüklerden uzaklaşması gerekir. Dolayısıyla bu konuda ben bu çocuğa küçükken bir takım eğitimleri vermek mecburiyetindeyim. Analığın, babalığın gereği budur. Düşüncesine hiç malik olmamış. Yesin, içsin, okulunu okusun, sanatını öğrensin, parasını getirsin, kazansın, yesini harcasın, bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Buna huday-i nabit denir. Yani ormanda, merada, kendi kendine biten terbiyesiz, özel bir özelliği olmayan, özel bir özelliği olmayan efendim, bir ağaca benzer. Kendi kendine biten ağaçları bile ne yapıyorlar? Aşılıyorlar. Efendim, güzel bir meyve haline getiriyorlar. Yenen, sevilen, beğenilen, değer verilen bir meyve haline, meyve ağacı haline getiriyorlar. Sonuç olarak biz kendimize gelelim. Nedir bu? Hayatımızın her bölümünde kıymeti dostlar. Kur'an-ı Kerim'e karşı en önemli görevimiz Kur'an-ı Kerim'i okumak, düşünmek ve o düşündüğümüz ayeti kelimelerden ders çıkarmak, etkilenmek etkilenmek yemeği yiyoruz, etkileniyoruz değil mi? aç olan karnımız doyuyor tok hale geliyoruz bu bir etkilenmektir işte suyu içiyoruz, susuzluğumuz gidiyor bu bir etkilenmektir işte şunu düşünmemiz lazım acaba va sohbet, Kur'an-ı Kerim okuyup düşündüğümüz zaman okuduğumuz zaman, dinlediğimiz zaman bir susuzluğumuz gidiyor mu? Bir açlığımız giderilip tok hale geliyor muyuz? Yoksa Hudaynâbid gibi böyle gelmiş böyle gider mi? Mutlaka etkilenmeliyiz. He. Kim etkilenir? Mevla Celle Hazretleri Kur'an ayetlerini düşünsünler. Ve akıl sahibi olanlar etkilensinler diye. Veli yetedekkara ulul elbab Akıl sahibi olanlar etkilensin diye. Bundan ne anlıyoruz kıymetli dostlar? Yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri insanlardan Kur'an-ı Kerim ayetlerini düşünüp etkilenen kişileri akıl sahibi kabul ediyor. Kur'an ayetlerini düşünmeyenleri, Kur'an ayetlerinden etkilenmeyenleri akıl sahibi kabul etmiyor. Mebla Celle ve Ala Hazretleri bir insanı akıl sahibi kabul ederse o insanın değerli olduğu akıl sahibi kabul etmezse o insanın da hayvanlardan da aşağı olduğu veya değersiz olduğu net bir şekilde değişmeyecek bir karar olarak yani başkası tarafından değiştirilmeyecek bir karar olarak sabit olur. Bundan şunu kastettim. Yani Mevla Celle ve Ala Hazretlerinin akılsız damzasını vurduğu insanı bütün insanlar bu akıllıdır deseler akıllı olamaz o. Yani Mevla'nın kararı geçerlidir, doğrudur. Şimdi dünya üzerinde itibar edilen, iltifat edilen nice insanlar vardır ki Mevla Celle ve Ala Hazretleri nezdinde bir sivrisineğin kanadı kadar, sivrisine kadar demiyorum, sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktur. Çünkü kalbinde hep beraber buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Bu kelime-i yoktur. Allah'a ve resulüne inanılması gerektiği gibi inanmamıştır. Habibini, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gereği gibi kabul etmemiştir. Böyle insanları Allah Celle ve Ala Hazretleri insan yerine koymaz, insan değeri vermez bunlara, değer bakımından. Ama mükafat ve ceza bakımından elbette siz deliydiniz, sizi affettim demeyecektir. Ahirette bunların kendisi diyecek. Diyecekler ki, estağfirullah Lev kunna nesmau ev ma kunna fi ashabis sa'ir. <gülüyor> Allah'ım cehenneme doğru gittiklerini, cehennem kararının kesinleştiğini görünce, amel defterlerinde berbat vaziyetlerini görünce diyecekler ki Allah'ım. Şöyle yapalım bu işi. Bizi sen dünyada sağır olanlardan ve akılsız olanlardan kabul et. Bize böyle muamele eyle. Biz eğer kulaklarımız duysaydı, ezanları, hak ve hakikatleri duysaydı biz böyle olur muyduk? Veya kulaklarımız duyuyor olduğunu kabul edelim, sen bizi delilerden kabul et. Biz akıllı olsaydık, kendisini yaratan Allah'a sırtını çeviren, kendisini yaratan Allah'a küs olan, onu dinlemeyen, saymayan, ona saygısızlık yapan bir insan olur muyduk? Kendi yediği çanağa tüküren olur muyduk? Bütün nimetleri kendisine veren Allah'ı yok sayanlardan, ona küfredenlerden, haşa sümme haşa, dinini reddedenlerden, kitabına bakmayanlardan olur muyduk? Bizde akıl diye bir şey olsaydı bu yanlışı yapar mıydık? Sen bizi akılsızlardan kabul et de öyle muamele eyle bize. Levkünnâ <gülüyor> nesme'u biz duyar olsaydı, kulaklarımız duysaydı. Evnâkülü <gülüyor> kulaklarımız duysa da aklımız olsaydı. <gülüyor> Biz cehennem ashabının arasında yer alır mıydık? Almazdık. İki şeyden birisi vardı bizde. Ya kulaklarımız duymadı bu gerçekleri. Bu gerçeklerden habersiz kaldık. Kulaklarımız duymadığı için sağır olduğumuz için. Veya ikinci bir sebep olabilir. Kulaklarımız duyuyordu ama onları değerlendirecek bir akıl yoktu bizde. Deliydik yani. İşte Yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri Kur'an ayetlerini düşünsünler. Ve akıl sahibi olan insanlar bundan etkilensinler diye Kur'an-ı ayetlerini Kur Kerim'i indirdik Habibim buyuruyor. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar, Kur'an ayetlerini okuduğumuz, dinlediğimiz Kur'an ayetlerini tefekkür etmek, tezekkür etmek bundan ben ne ders çıkarabilirim? Hayatımda bir aşığımı kapatmalıyım, susuzluğumu gidermeliyim, açlığımı tokluk haline çevirmeliyim. İhlasımı, samimiyetimi artırmalıyım. Mevle'ye yaklaşmamı artırmalıyım. İbadet duygumu coşturmalıyım gibi bir takım menfaatler, manevi menfaatler mutlaka dinlediğimiz ayetlerden etkile, etki olarak elde etmeliyiz. Şimdi okuduğum ayeti kerimeye geçiyorum. Es-S'aizü billah. وَلَقَادْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِۜ vel kuranel azim muhakkak biz sana habibim seb'ül mesaniyi verdik seb'an yedi demektir mesani de arapçada tekrarlanan övgüden bahseden çok geniş ve çeşitli anlamları vardır habibim biz sana mesaniden yedi tane verdik bir de büyük bir Kur'an-ı Kerim verdik sana. Değeri çok büyük olan bir Kur'an verdik sana. İki şeyi verdiğini burada anlatıyor Allah Celle Velalâ Hazretleri Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hitaben Habibim biz sana seban minel metani verdik. Bir de büyük bir Kur'an-ı Kerim verdik sana buyuruyor. Burada birinci ifade edilen seban minel mesanî Mesaniden yedi tane verdik sana. Bundan maksat nedir? Müfessirler bu konuda hadis-i şerifleri de inceleyerek değişik yorumlar getirmişlerdir. Kendi her görüşünde kendine göre bir takım delilleri vardır. En ağırlıklı görüş biz sana Mesaniden yedi tane verdik sözünden maksat Fatiha şuresidir. Çünkü Fatiha şuresi yedi ayettir. Yedi ayet olan Fatiha şuresine Cenab-ı Celle Celali burada seba'an minel metani ifadesini kullanmış. <gülüyor> Methani Kur'an-ı Kerim'e deniyor. Estaizu Allahu Allah-u nezzale bu ayet kelimenin sebebi şimdi okuduğum ayet kelimenin sebebi nüzulünde bahsedilir. Aynı hastalık bizde de vardır. <gülüyor> Sahabe-i kerim radıyallahu aleyhi ecmaîn'den bir grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e müracaat etmişler. Ya Resulallah, öncekilerin hikayelerinden, kısselerinden bize biraz anlat. Gözümüz, gönlümüz açılsın. Hikayeden, kısseden çok etkileniyoruz. hoşumuza gidiyor. Uykumuz kaçıyor. diye bir müracaatte bulundular. Onların bu müracaatı üzerine biraz sonra Cebrail Aleyhisselam geliyor. İşte şimdi manasını vereceğim ayeti kerimi okuyor. Nedir bu ayeti kerime? Allahu Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri nezzale ahsenel hadis. Sözlerin en güzelini indirmiştir. Siz benim peygamberimden ne istiyorsunuz? Hikaye kıssı istiyorsunuz. Halbuki ben sözlerin en güzelini indirdim. Nedir o benim indirdiğim en güzel söz? Kitaben müteşabihen metani. Bir kitap indirdim. Kur'an-ı Azimuşşan'ı gönderdim. Müteşabihtir. Ayetleri birbirine benzer. Metani ve içerisindeki konular da tekrarlanır tekrarlanır. Kur'an-ı Kerim'in özelliği, ayetleri birbirine benzer, bir de bir konuyu bir defa zikrederek bırakmaz. Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar geç, gözden geçirseniz, namazın sık sık geçtiğini, cennet ve cehennemle ilgili bilgilerin ve açıklamaların sık sık geçtiğini, Musa aleyhisselamın kıssasının tekrar tekrar geçtiğini, Nuh aleyhisselamın, Semud kavminin, Salih aleyhisselamın kavminin kıssalarının sık sık geçtiğini cehennemi anlatan ve bize onun korkunç manzaralarını gözümüzün önüne seren ayetlerin sık sık tekrarlandığını cennetin güzelliklerini anlatan ayetlerin de sık sık tekrarlandığını görürüz. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'e mesani denmiştir. Yani öğütlerini, nasihatlerini tekrar tekrar anlatan bir kitap demek oluyor. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'e mesani denince o zaman biz emirlerini, yasaklarını, vaatlerini, vaatlerini, anlattığı konuları tekrar tekrar tekrarlayan Kur'an-ı Azimuşşan'ın böyle bir kitabın içerisinde özellikle bir de yedi tane ayet verdik size. Yani Fatiha Suresini verdim sana Habibim, indirdim sana. Fatiha Suresini müstakil ders olarak <gülüyor> yapmayı seçmedik. Ancak <gülüyor> bu ayeti kelimeden istidlalen kısaca bahsedelim <gülüyor> Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Fatiha suresine 114 sure içerisinden ayrı bir özellik vermiştir her müslüman mutlaka Fatiha suresini bilir çünkü namazda Fatiha suresini okuyacaktır bir defa da okumayacaktır her vekatında Fatiha suresini okuyacaktır aleyhissalatu vesselam efendimiz la salate illa bi ummil kitab Ummul kitabı olmadan, Fatiha suresi olmadan namaz olmaz buyurmuşlardır. Yani Fatiha suresi namazın olmazsa olmazı kabul edilmiştir. Ve bütün mezheplerde Fatiha suresi mutlaka namazın her rekatinde, sünnet e, olan namazların her rekatinde, farz olan namazların en azından iki rekatinde veya tamamında okunmasını zaruri kabul etmişlerdir. Hanefi mezhebinde Fatiha Suresi'nin okunması farz değildir namazda vaciptir. Ama Şafii mezhebinde ise Fatiha Suresi'nin okunması farzdır. Hanefi mezhebinin buna farz dememesinin sebebi Es'id -se billah fakrau ma teyessere minel Kur'an. yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri kullarım fakrau okuyunuz ma teyessere müyesser olanı kolay olanı minel Kur'an. ''Kur'an-ı Kerim'den müyesser olanı, kolay olanı okuyunuz.'' buyuruyor. Emir olarak Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, ''Kur'an-ı Kerim'den kolay gelen herhangi bir ayeti okumamızı o ayeti kerimede emrediyor.'' İşte bu ayeti kerimeden istidlalen Hanefi fukası diyor ki, ''Eğer Fatiha'yı okumasını bilmiyorsa, beceremiyorsa...'' kolay bildiği, ezberlediği başka bir ayeti kelime kerime varsa namazda onu okuduğu zaman bu emir yerine gelmiş olur farz gerçekleşmiş olur dolayısıyla namaz idare edecek kadar olur ancak hadis-i şerifte de ummul kitab olmadan Kur'an'ın anası aslı gibi olan Fatiha suresi olmadan namaz olmaz hadis-i şerifini de birleştirerek en azından namazda Fatiha okumak vaciptir Sonuç olarak şu çıkıyor karşımızda. Dört mezhebin dördüne göre de Fatiha suresi namazda olmazsa olmazlardandır. Mutlaka olacak. Vacip deyince o da kesin olarak yapılması gereken efendim e, emirlerden demektir. Şunu düşünmemiz gerekiyor Müslümanlar o zaman. Niye Allah Celle ve Ala Hazretleri 114 sure içerisinden Fatiha suresini her rekatta okunması gereken surenin bir süre olarak tayin etmiştir. Başka böyle bir tane daha sure yoktur. İlla namazda mutlaka okunacak, okunmazsa olmaz diye başka bir süre yoktur. Fatiha suresidir bu. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Fatiha suresine ayrı bir itibar, ayrı bir değer vermiştir. Fatiha suresine seb'un minel mesani denmesinin sebepleri anlatılırken deniyor ki, mesani tekrarlanan demektir. Her rekahta tekrarlandığından dolayı Fatiha suresine işte seb'un minel mesâni denmiştir. Bir başkası, normalde her ayet, her süre, süreler veya ayetler, birer kere inmiş. Ya Mekke'de, Medine'de inmiştir. diye Mekke'de inmiştir veya Medine'de inmiştir. Ama Fatiha Suresi iki kere nazil olmuş. Hem Mekke'de nazil olmuş, hem de Medine'de nazil olmuş. Hem hicretten önce nazil olmuş, hem de hicretten sonra bir daha nazil olmuş. Dolayısıyla, inişinde de tekrar olduğundan dolayı buna seb'un minel mesani denmiştir. Ayrıca mesani kelimesi övgüden, sevgiden bahseder. Allah Celle ve Ala Hazretleri Fatiha Suresi ile ilgili buyuruyor ki: "Ben Fatiha Suresini ikiye böldüm. Yarısı kulum, yarısı bana aittir. Yarısı kuluma aittir." Yani yarısı kulun Mevla'yı övmesidir, yarısı da Mevla'nın kuluna bahşişidir, hediyesidir. Demek ki Fatiha Suresi'ne Allah Celle ve Ala Hazretleri ikiye ayırdım buyuruyor. Yarısı kulumun beni övmesidir, yarısı da benim kuluma atıyem bahşişimdir buyuruyor. Böylece Fatiha Suresi'nin içerisinde övgü ve bahşiş vardır. Nedir övgü bölümü? Yarısı Cenab-ı Hakk'a ait olan bölüm, Cenab-ı Hakk'ı övmekten ibaret olan bölümü hangisidir? Hemen başlangıçta Elhamdülillahi rabbil alamin er rahmanir rahim Buraya kadar olan bölüm Cenabı Hakk'ı sena bölümüdür, övme bölümüdür. Ondan sonra da Mevla'nın kuluna atıya bölümü başlamış oluyor. Kıymetli müminler. Namaza durduğumuz zaman, Subhaneke'den sonra Fatiha'ya başladığımız zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesini birinci ayeti kerime olarak okuyoruz. Gerçi Şafii mezhebinde besmele birinci ayet kabul ediliyor. Şimdi Elhamdülillahi Rabbil Alemin birinci ayet olarak bu hadisi şerifte Fatiha'yı ikiye böldüm diye bunu bize nakleden hadisi kuside, bunun bize anlatıldığı hadisi kutsi de, Kulum elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman diye başlıyor hadis-i şerife. O hadisten de anlıyoruz ki elhamdülillahi rabbil alemin birinci ayettir. Ne demektir elhamdülillahi rabbil alemin? Bütün hamdler, bütün övgüler hepsi Allah'a aittir demiş oluyoruz. Bizim zikirlerimiz içerisinde iki cümle çok önemlidir kıymetli dostlar. Birisi elhamdülillahi Cümlesidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin veya Elhamdülillah cümlesidir. Birisi de Sübhanallah veya e, Subhanallah cümlesidir. Bu iki cümle birisi <gülüyor> ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa, fazilet ve kemalat varsa hepsinin Allah'a ait olduğunu ifade eder. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesini şöyle birazcık açalım fazla değil. Elhamdül bütün övgüler, hamdler, iyilikler ve güzellikler ne kadar varsa, ezelden ebede kadar, geçmişten geleceğe kadar, yapan kim olursa olsun, kime ölü, kimin üzerine övgü vakı olursa olsun, dünyada yapılmış, yapılacak ne kadar medihler, övgüler, senalar varsa, hepsinin gerçek sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. <gülüyor> Demiş oluyoruz. Bundan şu çıkar. Mesela ben desem ki bu mikrofon güzel bir mikrofondur dedim. Burada neyi övmüş oldum? Mikrofonu övmüş oldum. Bu övgü her ne kadar görünüşte mikrofona taalluk ediyorsa da bu övgü gerçekte Allah'a aittir. Neden? Mikrofon nereden yaratılmış? Nereden nasıl gelmiş? Hepsi Cenab-ı Hakk'ın mamulü değil midir? Yarattığı şey değil midir? Sonuçta bu güzellik Allah'a ait olmuş olur. Mesela desem ki şu mihrap şu minber çok güzel olmuş bu minberi yapan adam da aranızda olsaydı hemen olduğu yerde omuzlarını sallamaya başlardı ya ben onu övmedim ki ben minberi övdüm minberi övdüğüm halde niye o minberi yapan usta aramızdaysa hemen etkileniyor omuzlarını sallamaya başlıyor hoca beni methetti diyor ya ben onu metetmedim ben minberi methettim minber kendi kendine olmamış ki elbette minber güzel olmuşsa onu yapan usta güzel yapmış onu demektir Nak, nakşimet etmek nakkaşı medihtir derler. Yani şu nakış çok güzel oldu demek bu nakışı yapan çok güzel yaptı demektir. Ha bu olay böyle olunca ben minberi övdüm. Minber ne güzel ne güzel minberdir deyince onu yapan kişi işte ben övüldüm demiş oluyor ya. Şimdi minberin maddeyi asliyesini minbere o özelliği veren ustaya o kabiliyeti ustanın gözlerini, ustanın elini ustanın kabiliyetini, ustanın gücünü kuvvetini, imkanlarını kim yaratmış hepsini kafeten Allah yaratmıştır öyleyse ben minbeli de meth etmiş olsam sonuçta bu övgünün gerçek sahibi Allah'tır Celle Celaluhu ben bunu inanarak söylediğim zaman ayrıdır, bilmeden söylediğim zaman ayrıdır, yeryüzünde kainatta ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa hepsinin gerçek sahibi Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Elimize aldık bir tane kiraz koyduk ağzımıza ah ne güzel kiraz dedik ne tatlı dedik. Biz kirazı methetmiş olduk ama o kirazı yaratan ona o rengi veren o tadı veren Yüce Allah değil midir Celle Celaluhu. Biz gerçekte bilsek de bilmesek de kimi övmüş olduk? Cenab-ı Hakk'a övmüş oldu. Kendimizde, çocuğumuzda, çevremizde, efendim evimizde, bahçemizde, sokakta, parkta nerede ne kadar özellikler ve güzellikler görürsek, bu ne güzeldir diyebileceğimiz neler varsa, o güzelliklerin tamamının sahibi Allah'tır celle celaluhu. He, burada şöyle bir incelik var kıymetli dostlar bunu anlamanın, kavramanın şöyle bir inceliği vardır aynaya baktım kendimde bir güzellik gördüm biliyorsunuz aynaya bakınca bir dua vardır, aynaya bakan kişi öyle trene bakar gibi aynaya bakmayacak değil mi? <gülüyor> elbette aynaya bakmanın da bir sünnet şekli vardır, nedir o? aynaya bakan insan Allahum hassin hulukî kema ehsente halgî ey Allah'ım benim şu yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir Allah'ım. Aynaya bakarken nasıl dua etmeliyiz? Ey Allah'ım, manasını söylüyorum. Ey Allah'ım, benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir Allah'ım. Mevla güzelleştirirse güzel olur. Çünkü yüzümüzün, gözümüzün, yanağımızın velhasil maddi fiziki yapımızın güzelliğini biz ayarlamadık ki gözümüzün rengini, kulağımızın şeklini, burnumuzun şeklini, dudaklarımızın yerini, mekanını biz ayarlamadık ki o güzelliği veren Allah'tır Celle Celaluhu. Ey Allah'ım sen benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir Allah'ım diye aynaya bakınca bu dua okunur. Şimdi şimdi İşin püf noktasını bu yönüyle bir noktada söylüyorum. İnsan mümin elhamdülillah cümlesini kavradığı zaman, bütün hamdler, övgüler Allah'a mahsustur bu cümleyi kavradığı zaman, bu insanda kibir diye, gurur diye hiçbir şey olmaz. Kibir diye, gurur diye hiçbir şey olmaz bu insanda. Kibir ne demektir? İnsan neden kibirlenir? Neden kendisini başkalarından üstün addeder? bende şöyle iyilik var, şöyle fazilet var, şöyle kemalat var, ben senden bundan dolayı üstünüm, havasına girmiş olur. Elhamdülillah cümlesini kavrayan insanda neden kibir olmaz? Çünkü bu bu manayı kavrayan insan, kendinde gördüğü bütün güzelliklerin kendisine ait olmadığını, Halik-i mutlak olan Yüce Allah Celle ve Ala Hazretlerinin kendisine vermiş olduğu bir lütuf olduğunu, kendisine bir emanet olduğunu görür ve anlar. Dolayısıyla benim olmayan, benim olmayan bir arabadan dolayı başkasına hava atmam, benim olmayan bir şeyden dolayı, paradan dolayı başkasına benim şöyle param var diye horozlanmam, hindi gibi şişmem benim değil zaten. İşte kıymetli dostlar, elhamdülillah cümlesinin manasını Evliyaullah dediğimiz Allah dostları çok iyi kavradıklarından dolayı onlar kendilerine fakir tabirini kullanmışlardır. Fukara, Allah, fakir insanlar. Varlık içerisinde deniz gibi, derya gibi varlık içerisinde de yüzseler o varlıkların tamamını Allahu Teala'nın kendilerine bir emaneti görmüşlerdir. Ben bunun gerçek sahibi değilim. Bunun gerçek sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Ben sadece bekçisiyim, emanetçisiyim. Ben bunları sadece koruyan bir emanetçiyim. Bunların gerçek sahibi Allah'tır. Diyelim ki senin çok güzel sesin vardır. Okuduğun zaman herkesi dinletecek sesin vardır. Omuzlarını sallamana, kibirlenip gururlanmana gerek yok. Bu sesi sen mi imal ettin, sen mi ürettin? Hayır. Allah Celle Celaluhu sana vermiştir onu. O zaman böyle güzel bir ses sana verdi diye daha fazla boynunu bükeceksin tevazu edeceksin Allah'ım sen bana neler verdin neler verdin bir de güzel ses verdin deyip bundan dolayı efendim Mevla'ya karşı olan boyun büküklüğünü çünkü lütuf daha çok ikramı daha bol sana daha çok teşekkür etmek gerekir e Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sana ne verdi? okuduğunu birden ezberleme kabiliyeti verdi. Şimdi okuduğunu birden ezberleme kabiliyeti verdi diye senin kadar kolay okuyup ezberleyemeyenlere karşı kübürlenip gururlanmaya gerek yok. Hemen Elhamdülillah cümlesi aklına gelecek. Bendeki bu kabiliyet benim değil ki. Onu Mevla verdi bana. İsteseydi vermezdi. Verdikten sonra istediği zaman da verir. Elhamdülillah. Bütün güzellikler Allah'a aittir. Bütün fazayet ve kemanet hepsi Allah'a aittir. Övülmeye layık neler varsa geçmişten geleceğe, ezelden ebede kadar, övülmeye layık, güzeldir ne güzeldir diyebileceğimiz, iyidir ne iyidir, hoştur ne hoştur diyebileceğimiz, her ne varsa hepsinin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Karpuzun rengini, tadını ayarlayan, çekirdeğini yerleştiren, büyüten O'dur. Şeftali öylesine yaratan odur. Vişneye farklı tat veren, güle farklı renk, farklı koku veren odur. Seni beni ve senin benim çevremdekileri hep sahip olduğu güzelliklere yaratan odur. Bu noktada bir başka cümle söyleyerek, örnek vererek bunu geçelim isterseniz. İnsan çocuğunu çok sever. Kendi çocuğunu, normalde çocuklar sevilir ama... Kendi çocuğuna karşı sevgisi daha farklıdır. Kendi yakınının çocuğuna olan sevgisi daha farklıdır. Bir yabancı insanın çocuğu da sevilir. Çocuk olduktan sonra sevilir. Allah Celle Celaluhu büyüklerin kalbine, küçüklere karşı merhamet vermiştir. Efendim bu merhametten dolayı korunmaya layıktırlar, muhtaçtırlar. Bundan dolayı Allah Celle ve Ala Hazreti büyüklerin kalbine, küçüklere karşı merhamet koymuştur. Ama kendi çocuğuna daha fazla ilgi duyması gerektiği için, onun bütün sıkıntılarına da katlanması gerektiği için kendi çocuğuna karşı olan sevgiyi Allah Celle Celalü daha fazla ayarlamıştır. Burada hikmeti ilahiye dediğimiz ilahi hikmet, ilahi sır vardır. Çocuk annesinden doğduğu zaman annesinin sütü suludur biraz. Çocuk bir aylık olduktan sonra annesinin sütündeki sululuk oranı kaybolur. Sütlük oranı fazlalaşır. Çünkü doğan çocuğun midesi normal sütü kaldıracak cinsten değildir. Anne sütü ememeyecek olan, emmeyen çocuğa ne yaparlar? Su karıştırarak süt, sulu süt verirler. Çünkü normal sütü midesi kaldıramaz. Ama... Hayvan sütü değil de normal anne sütü için çocuğa böyle bir müdahale yapılmaz. Annesinin sütünün yanına biraz da su ilave edilmez. Çünkü anne sütü çocuğun midesine göre ayarlanıyor Allah Celle Celaluhu tarafından. Biz çocukken affedersiniz inekler doğurduğu zaman, ineklerin ilk doğurduğu zaman sütü farklı olur, suyumsu olur. Normal süt değildir o. Çünkü buzağını e, Buza o sütten emecek, o sütten istifade edecek, ona göre ayarlanmış. Aradan bir süre zaman geçtikten sonra süt normale geliyor. Anne sütü de öyledir. Bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra sütün kalitesi gittikçe artıyor. Çocuğun midesini elverişli hale, ihtiyaçlarını elverişli hale geliyor. Bunu anne mi ayarlıyor? Hayır. Kim ayarlıyor bunu? Allah Celle Celaluhu ayarlıyor. Diş doktorları ne diyorlar? İnsanın ağzındaki ana dişin en kötüsü yapılabilecek en iyi dişten daha iyidir. E tabire dikkat edin. Kendisini bilen doktorlar böyle diyorlar. Bir insanın ağzındaki ana dişinin en kötüsü dışarıdan yapı yapılabilecek yapma dişlerin en iyisinden daha iyidir diyorlar. Çünkü Allah Celle ve Alâ Hazretleri ona göre yaratmıştır. O kabiliyetle, o değerde onu yaratmıştır annenin memesindeki sütün değerini, sütün süt değerini Allah Celle Celaluhu çocuğun midesine göre ayarlıyor. İşte babanın evlada karşı, annenin evlada karşı gönüldeki sevgisini de Allah ayarlıyor Celle Celaluhu. Sen, ben, küçük çocukları gördüğümüz zaman severiz. Başkasının çocuğu da olsa, hiç tanımadığımız çocuk da olsa severiz. Büyüklerin, küçüklere karşı olan şefkat, sevgisi Allah Celle Celaluhu tarafından gönüllere konmuştur. Büyükleri, küçükleri koruyacaktır. Severse korur çünkü. Ama kendi çocuğumuza karşı olan sevgi daha fazladır. Çünkü Allah Celle Celaluhu onu öyle ayarlamıştır. Zira bizim çocuğumuzun sıkıntıları, çileleri de olacaktır. Sevgi fazla olursa o çilelere seve seve katlanırız. Tatlı uykundan uyandırır seni. Bir başkası olsaydı elinin tersiyle itersin. Ama kendi çocuğun olursa tatlı uykundan da uyandırırsa alırsın kucağına Koyarsın koyunun e, kucağına, sağından solundan öpersin. Sen beni niye uykumdan uyandırdın diye bağırıp çağırmazsın. Çünkü babanın desteğine, yardımına çocuğun ihtiyacı vardır. O sevgiyi Allah ayarlıyor Celle Celaluhu. Şimdi kıymetli dostlar, bu da övülmesi gereken, düşünülmesi gereken Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak bunu zikrediyorum. Baktık çocuğumuzu, aldık kucağımıza, her çocuktan daha fazla kendi çocuğumuzu, kendi torunumuzu, kendi yeğenimizi sevdik. Baktık şöyle, gözleri güzel yerinde, yanakları güzel, öp beni diyor. Dudakları yerinde, her birisi beni ısır diyor. Sivilecek bir manzara, minnacık nur topu gibi yavrumuz. İşte o çocuğun yanaklarına baktığın zaman, dudaklarına baktığın zaman, o nur topu gibi gözlerine baktığın zaman, Aklımıza gelmesi gereken Elhamdülillah cümlesidir. Ey Allah'ım bu yanaklara bu tadı sen verdin. Bu güzelliği sen verdin. Bu yanakların arasında güzel burnu sen yerleştirdin. İki delikli burnu. Ne güzel de yerleşmiş, yakışmış. Burnun altındaki o dudakların güzelliği ve tadı. Yavrumuzun o dudaklarının güzelliği ve tadı. Allah'ım senin eserindir bunlar. Bu güzelliği sen verdin. Kabul edelim ki anasından doğduğu zaman yüz yuvarlak gözleri olmayan, burnu olmayan, dudakları olmayan, yüz uarlak bir kafa çıkmış olsaydı, elimize jilet alıp biz kendimiz veya doktorlar şu güzellikte bir ağız yapabilirler miydi? Bu güzellikte bir burun yapabilirler miydi? Bu güzellikte bir göz yapabilirler miydi? Asla mümkün değildir. Velev ki yaptıklarını kabul edelim yani, sanat ve teknik olarak bir noktaya geldiklerini kabul edelim, bunu yapan insanlara da o kabiliyeti veren kimdir? O imkânı veren kimdir? Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyordu. Mucize olarak ölüleri diriltiyordu. İmandan mahrum olan insanları kelime-i şahadete davet ediyordu. Hep beraber buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu. Bu kelime-i şahadetten mahrum olan insanların... En çok muhtaç olduğu, her şeyden daha çok muhtaç olduğu bu kelime-i Bunu insanlara kazandırabilmek için her peygamber kendi devrinde elinden gelen bütün imkanları seferber etmiştir. İsa Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu mucize olarak ölüleri diriltme mucizesini vermişti. İsa Aleyhisselam mı diriltiyordu? Hayır. Allah Celle Celaluhu İsa Aleyhisselam'a o imkanı veriyordu. İsa Aleyhisselam Allah'tan yalvararak, isteyerek diril diyordu. Allah da ölüyü diriltiyordu. Hani Yasin'in ikinci sayfasında, Es-Sevre <gülüyor> ashab Antakya halkına giden İsa aleyhisselam'ın elçilerinden bahsediliyor. O elçiler efendim en son kendilerini nasıl kabul ettirmişlerdi? Efendim, getirin hastalarınızı iyileştirelim. Hak davamızın haklı olduğunu, davamızda bizim haklı olduğumuzu ispat mı istiyorsunuz? körler varsa körleri iyileştiririz gözleri görmeye başlar. İsa aleyhisselam'ın elçileri ondaki mucize onlara yansımış keramet olarak. Körleri iyileştiririz, hastaları şifaya bederiz bi iznillahü teala. Adam getiriyor kör olmuş yavrusunu. Efendim, işte efendim benim çocuğumun gözleri yok göz verebilir misin? Ben ona göz veremem ki bir kelime-i şahadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu kelime-i getirirsen işte veşhedü da o zaman. Bu kelime-i getirirsen, bu Allah'a inanırsan ben de bu Allah'tan isteyeceğim senin çocuğuna veya sana göz gelecektir. Gerçekten kelime-i getirip iman edenlere al sana iki tane göz. Efendim, gözsüz olan gözlü olarak gözsüz gelen, kör gelen görerek dönüyor idi. Başka ne istersin? İşte benim amcam, dayım, babam yeni ölmüştü. Onu diriltebilir misin? Biiznillah Teala Bir kelime işaret getir. İnan bakayım bu Allah'a Celle Celaluhu. İnanan insanlara bu e, mucize ve kerametleri ispatlayarak ölüleri diriltiyorlardı. Ve diyorlardı ki, biz ölü diriltemeyiz, dirilten Allah'tır. Biz hastaya şifa veremeyiz, şifayı veren Allah'tır Celle Celaluhu. Gözü olmayana biz göz veremeyiz. Gözü veren Allah'tır Celle Celaluhu. Biz sadece Allah'tan istiyoruz. Sonuca gelelim. Nur topu gibi yavrumuzun yanağındaki tat ondan değildir. O tadı ona Allah verdi Celle Celaluhu. Elhamdülillah deyince işte biz çocuğumuzun yanağındaki güzelliği Allah'tan biliriz. Burnundaki güzelliği Allah'tan biliriz. O ince ince, inci gibi bakışlarını Allah'tan biliriz. Ey Allah'ım! Sen bu yavruma ne güzel gözler verdin. Sen bu yavruma ne güzel dudaklar verdin. Sen bu yavruma ne güzel yanaklar verdin. Ne güzel burun verdin. Ne güzel bakışlar verdin. Ne güzel saçlar, ne güzel kulak verdin. Yanakları tatlı, dudakları tatlı, gözleri tatlı, her tarafı tatlı. O tadı Allah verdi Celle Bu noktayı şöyle bitirelim isterseniz. Firavun Musa Aleyhisselam'ı yakalamak için ve Musa Aleyhisselam'ı yok etmek için, kendisini tanımadığı için, bilmediği için doğacak olan bir çocuk kendi tahtını, saltanatını yok edecek diye böyle bir tabirle tabir edilen rüyadan sonra Beni İsrail'den doğan bütün erkek çocukları kesiyordu. Böyle bir çocuk dünyaya gelmesin diye çocukları kesiyordu doğan erkek çocukları. Kız çocuklarında hizmetçi olarak Saklamak için, Beni İsrail'i hizmetçi olarak saklamak için kız çocuklarına izin veriyordu. Yoksa erkek olarak doğan bütün çocukları, kadınları doğum yapacak kadınları kontrol altına alıyorlardı, gözetim hapsine alıyorlardı. Doğan çocukları kesiyorlardı erkekse. Hedef neydi? Rivayetlere göre 90 bin tane çocuk kesmişler. Anasından doğmuş, dünyaya gelmiş, erkek olduğu tespit edilmiş, tak kesmişler kafasını. Ne kadar? 90 bin tane çocuk. Hedef neydi? Hedef Musa Aleyhisselam'dı. Yani doğacak olan, onun tahtını alt üst edecek olan kimdi? Musa Aleyhisselam'dı. Musa Aleyhisselam'ı yakalayabilmek için 90 bin tane çocuk, onu kesmek için 90 bin tane çocuk kesmişler. Kesebildi mi Musa Aleyhisselam'ı? Kesemedi. Ben şurasını söyleyeceğim. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak nimetlerini anlatırken nimetlerini anlatırken ey Musa biz sana şunları verdik, şunları verdik, şunları verdik diye anlatırken bakınız ne buyuruyor? وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنْن۪ي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْن۪ي Ey Musa, ben kendimden sana bir sevgi attım. Ben kendimden sana bir sevgi ilka eyledim, attım. Seni gören öylesine seviyordu ki seni, her şeyden çok seni seviyordu. Bu sevgiyi sana niye attım? Firavun'un hanımı gördü, seni çok sevdi. Firavun gördü, o da seni sevdi. Halbuki en büyük düşmanı sendin. Seni kesmek için 90 bin tane çocuk kesmişti. Burada dikkat edersek cümleye kıymeti dostlar. Musa aleyhisselam nur topu gibi sevimli bir çocuktu anasından doğduğu zaman, kundağa sarıldığı zaman. Çok sevilen bir çocuk idi. Farklı bir sevgiye sahipti. Mevla Celleve Ala Hazretleri, ey Musa, o sevgiyi ben sana ilka eyledim. Her birimiz anamızdan doğduğumuz zaman sevgiliydik, kıymeti dostlar. Eğer Allah bizi öyle sevgili kılmasaydı, yanağımızla, burnumuzda, dudamızda Allah bizi sevgili kılmasaydı, anamız istirahatını terk etmezdi, uykusunu terk etmezdi, bizimle bu kadar ilgilenmezdi. <gülüyor> Babamız bizimle bu kadar ilgilenmezdi. O sevgi sayesinde annemiz babamız bizimle ilgilendi. Dedemiz amcamız yakınlarımız bize sahip çıktı. Büyüklerimiz bize sahip çıktı. Yoksa efendim o sevgi olmasa evladın derdini kim çekecek? Zaman zaman geliyor bazı kardeşlerimiz dertlerini anlatıyorlar. Hocam diyor ben ve hanım diyor çocuğu koyuyoruz kundağın içerisine bir bezin içerisine sallıyoruz sallıyoruz sussun diye gece uyuyamıyoruz ağlıyor ağlıyor o bir taraftan yoruluyoruz yoruluyoruz ben geçiyorum bir odada bir saat uyuyorum hanım sallıyor ondan sonra o geliyor ben gidiyorum sallıyorum var mı bunun bir çaresi ağlamasını kesecek bir çaresi var mı diyor peki kendi çocuğuna bu kadar tahammül ediyorsun bir başka olsaydı sevmediğin bir insan olsaydı bir çocuk olsaydı bu kadar ilgilenir mi insan onunla ilgilenmez değil mi? İşte annenin evladına yavrusuna karşı sevgisi babanın evladına olan sevgisinden daha fazladır. Çünkü altını temizleyen, üstünü temizleyen, onun birinci derecede ihtiyaçlarını gören annedir. Annenin sevgiye daha çok ihtiyacı var. Allah Celle Celalü o sevgiyi ayarlarken nasıl ayarlıyor? Annenin sevgisini daha fazla, babanın sevgisini ona göre biraz daha. Karpuzu düşünün kıymeti dostlar. Karpuza benzetelim bunu. Karpuzun dış kabuğunun tadı var mı? Yok. Kabuğu, dış kabuğu beyaz kısmını geçtikten sonra hemen o kabuğa bitişik olan kırmızı tarafı, karpuzun tat bakımından en az tatlı olan tarafıdır. Merkeze doğru gittikçe, yani göbeğe doğru gittikçe göbekte tat daha çoklaşıyor değil mi? İşte... Çocuğun sevgisi noktasında Allah Celle Celaluhu karpuzun göbeğindeki tat kadar yani en fazlasını annenin gönlüne yerleştirmiş. Hemen onun etrafındaki tadı sevgiyi de babanın gönlüne yerleştirmiş. Ve ondan sonra geriye doğru diğer akrabaların kalbine o sevgiyi yerleştirmiş. Elhamdülillah ile bunun ne alakası var? İşte elhamdülillah her şeyi içerisine alıyor kıymetli dostlar. Nedir her şeyi içerisine alması? Elhamdülillah güzel bilen insan, kavrayan insan ne kadar güzellik görürse bütün o güzelliklerde Mevla'yı görür. Onların hepsi bir aynadır. O aynadan Allah'ı görür Celle Celaluhu. Mezahirde acep kim var arada? Anınladır kamu eşya verada. Diyor ki, bir yaprak, bak bakalım yaprağa. Bu yaprak rengi var, şekli var. Bu renginin hangi fabrikadan, hangi boyacı, Boyarı, hangi fabrikadan geldi boyası, hangi boyacı bunu boyadı böyle. Bütün ağacın yaprakları hepsi aynı boyayla boyanmış, hepsi aynı şekilde şekillenmiş. Mezahir'de acep kim var arada? Kim var diyor bu görüntüde? Bunu yapan kimdir acaba? Diyelim ki elma, şekil itibariyle aynı bir ağacın elmaları, şekil itibariyle aynı. Büyümüş büyümüş. Detat itibarıyla aynı. Hemen yanı başında bir elma var. O ekşi, onun o ağacın içerisindeki elmalar da kendine göre aynı e, ölçüdedir bir tanesinin tadı neyse veya ekşiliği neyse öyledir. Mezaiyle acem kim var arada? Bu elma kıp kırmızı, öbür elma yem yeşil, öbür elma sapsarı. Bunu sapsarı yapan, bunu kıp kırmızı yapan, öbürünü yem yeşil yapan hangi el? Bu boyayı ayarlayan kim? Boya nereden geliyor? İçindeki tat hangi şeker fabrikasından geliyor? Anınladır kamu eşya verada. Perde arkasından her şeyi idare eden Allah'tır Celle Celaluhu. Başkası değildir. Ekşi elmaya ekşiliğini veren yeşil elmağe yeşil rengini veren kırmızıya kırmızı rengini veren tatlıya tatlı rengini veren Allah'tır Celle Celaluhu işte ona baktığın zaman ey Allah'ım bunu sen bu hale getirdin kırmızı güle baktığın zaman Allah'ım bu kırmızılı güzelliği sen verdin bütün çiçekleriyle beraber ağacı böyle güzelleştiren o güzel çiçekleri gördüğün zaman ah ne güzel ağaç ne güzel çiçekler o kadarını görmeyeceksin biraz daha ilerisini göreceksin Güneşi gör, güneşi yaratanı görmek için güneşi gör. Güneşi görüyorsun, yaratanı görmüyorsan, ne iş yaradı? Güneşi gör, yaratanı görmek için gör. Elmayı ye, yaratana şükretmek için, armudu ye yaradanın takdir etmek için, o tadı vereni takdir etmek için. Yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri bu konuyu kavranması gerektiği gibi kavramaya bizleri muvaffak eylesin İşte kıymetli dostlar, ham dediğimiz bütün özelliklerin, güzelliklerin gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmek kulluğun temelini teşkil eder. Nasıl kulluğun temelini teşkil eder? Ben, bendeki bütün özellikleri ve güzellikleri Rabbimden bildiğim zaman o Rabbime ''Rabbi evzi'ni en eşkura ni'me tekelleti en amte aley. ''Ey Rabbim bana verdin bu nimetlerin şükrünü eda etmeyi de bana nasib eyle Allah'ım'' diye Rabbime yalvarmak durumunda olacağım. Subhanallah cümlesi, zikir cümleleri içerisinde bu iki cümle çok önemlidir. Bunu bu kadarla geçeyim. Elhamdülillah cümlesini bu kadarla geçeyim. Ee, zikir cümlelerinde bir de tesbih dediğimiz Subhanallah Cümlesi çok önemlidir. Zira Kur'an-ı Kerim'de yusebbihu sebbehe fesebbihu tesbih kelimesi çok fazla geçer. Efendim, subhanallahi ve bihamdihi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı zikir ve dualardandır. Tesbih nedir, Subhanallah nedir? Tesbih Subhanallah aynı kökten gelen kelimelerdir. Bu da nedir? Allah Celle ve Ala Hazretlerinde noksanlık, çirkinlik adına zerre kadar hiçbir şey yoktur. Dünya kurulduğu günden bugüne kadar insanlardan ve cinlerden, kendisini bilmeyenlerden Allah adına ileri geri yanlış sözler söyleyenler, Allah'a layık olmadığı şeyleri izafe edenlerin söyledikleri bütün yanlışlardan bütün çirkinliklerden bütün noksanlıklardan bütün zevallerden Allah'ım münezzehtir hiçbirisi Allah'ımda yoktur o kusurların eksikleri noksanların hiçbirisi Allah'ta yoktur ben bunu böyle kabul ediyorum ilan ediyorum Sübhanallah dediğimiz zaman Allah'ı tesbih edin ey kullarım bende Kafirlerin, cinlerden ve insanlardan, kendisini bilmeyenlerin, benim hakkımda kullandıkları ileri geri konuşmalar, yanlış izafeler ve nisbetler var. Siz beni tesbih edin, deyin ki Allah'ım ben din düşmanlarından yana değilim, Ebu Cehillerden yana değilim, Firavunlardan yana değilim, sana dil uzatanlardan yana değilim. Onların sana izafe ettikleri hiçbir cümleyi kabul etmiyorum, hepsini reddediyorum. Allah'ım sen tertemizsin, paksin. Sende noksanlık, çirkinlik asla yoktur. Bütün güzelliklerin, iyiliklerin menşe sensin, kaynağı sensin. Cemal sıfatınla kainatta ne kadar güzellikler varsa vücuda sen getirdin Allah'ım. لهul hamdu fil ula vel ahira Hem dünyada hem de ahirette ne kadar övgüye layık şeyler varsa hepsi ona aittir. Hepsi onundur. Es-samed ve immin şeyin illa yüsbihu <gülüyor> bihamdihi ve lakin la tefkahun tesbihhum. Bu ayet kelimesi çok enteresandır. yüce Allah celle celaluhu buyuruyor ki kullarım duyduk duymadık demeyiniz. Ben size duyuruyorum. Kainatta ne kadar varlık varsa canlı cansız ne kadar varlık varsa her birisi sizin anlamayacağınız dille dahi olsa mutlaka iki şeyi yapıyor bana karşı birisi subhanallah birisi de Elhamdülillah'tır. ne var şu elimdeki cisim şu cisim var mıdır vardır bu cisimin iki tane özelliği var subhanallah der bir de elhamdülillah der bunu indir al eline başka bir cisim bu da subhanallah elhamdülillah der ve im şeyin hiçbir şey yoktur ki illa yusebbihu bihamdihi her şey Allahu u Teala'ya hem tesbih eder hem de hamd eder. Tesbih nedir? Sübhanallah. Hamd nedir? Elhamdülillah. fakat fakat la tefkahûne tesbihahum. Siz onların tesbihini anlamazsınız buyuruyor Allah. Siz onların tesbihini anlamazsınız. Allah'ım böyle buyurdu mu? Vallahi ve billahi. Kulağımla duysam nasıl inanacak idiysem Aynen öyle inandım. Siz de öyle inandınız. Her cisim, her var olan şey Allah'a karşı mutlaka bilinçli veya bilinçsiz Subhanallah, Elhamdülillah veya Subhanallah ve bihamdihi diye tesbih görevini yapar, bir de hamd görevini yapar. Her cisim ne demiş olur? Allah'ım ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa hepsinin gerçek sahibi sensin. Yine her cisim ne der? Canlı ve cansız her cisim ne der? Allah'ım seni bilmeyenlerin, seni takdir etmeyenlerin sana inanmayanların senin hakkında ileri geri konuştukları ne kadar çirkinlikler, noksanlıklar, zevaller varsa hiçbirisi sende, sende yoktur. Sen her birisinden münezzehsin, paksin ve tertemizsin. Ben bunu ikrar ediyorum, ilan ediyorum der. Her şey ama her şey, dağlar, taşlar, odunlar, ağaçlar, yapraklar, akan ırmaklar hepsi subhanallahi ve bihamdihi der. Ancak... Taşlar, dağlar, gökler. Yusebbihu lehu semâvâtu sebu vel arzu ve men fihin Ayet öyle başlıyor. Yedi kat sema, yedi kat yerler ve bunlarda ne kadar varlıklar varsa hepsi Allah'ı tesbih ederler. Hepsi Allah tesbih ederler. Ancak insanın bir tesbihi insanın bir tesbihi bütün bu tesbihlerden daha önemlidir. Çünkü insanın yapacağı tesbih bilinçli ve şuurlu bir tesbihtir. Biz hep beraber Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azimi ve bihamdihi, Estağfirullah ve etûbü ileyhi dememiz Kainattaki bütün dağların, taşların tesbihinden daha önemlidir. Çünkü biz bilinçli ve şuurlu bir şekilde bunu yaparız. Dağlar, taşlar, Cenab-ı Hakk'ın onların karakterine yerleştirdiği efendim durum sebebiyle onu yaparlar. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bizim tesbihimiz en önemli tesbihtir. Bilinçli ve şuurlu olacağından dolayı. Geçelim burasını şimdi. <Sessizlik> Fatiha suresine Girip de oradan çıkmak kolay değildir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince Cenab-ı Hakk'ı övüyoruz. Bütün hamdler ona aittir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim'dir. Onu övüyoruz. Merhamet sıfatlarını Maliki Yevmiddin ceza gününün sahibidir o. İyâke nabudu, ancak sana ibadet ederiz diye Cenab-ı Hakk'a boyun büktüğümüzü ifade ediyoruz. Buraya kadar Mevla buyuruyor ki kulun beni övdü. Elhamdülillah dedi, Rabbil Alemin dedi, Errahman dedi, Errahim dedi, Maliki dedi. İyâke nabudu sonunda da Allah'ım biz sana boyun eğeriz biz secdeye varırız. Ne dersen onu yaparız. Senin deliğinin dışına çıkmayız diye Cenab-ı Hakk'a bu sıfatlarının karşısında boyun büktüğümüzü, eğildiğimizi ibadet edeceğimizi deklara ediyoruz tabiri caiz. Buraya kadar Rabbimizin övgüsü devam ediyor. Şimdi Mevlamızın atıyesine sıra geliyor. Bahşişine sıra geliyor. Kul başlıyor Mevla'dan dilenmeye. Ve iyâken esta'in Allah'ım. Biz seni övdük, övdük. Sana sadece ibadet edeceğimizi ifade ettik ama Bizim de bir ihtiyacımız var Allah'ım. Yardımı sadece senden istiyoruz. Dilenciyiz, dilenciyiz ama senin kapının dilencisiyiz. Senden istiyoruz. Sen verirsin her şeyi. Her şeyin sahibi sensin. Bir başkasından bir şey alsak, o başkasına sen verdin de o bize veriyor. Sen vermesen bize nereden verecekti? Dolayısıyla bize verilen her şeyi sen veriyorsun. Sana verse birisi fulusi, dahi bir ev verse kılsan cülusi... Veren Allah'tır, anla bu hususu. Anı vekil etmiş bil bu hususi. Ağyardan geçip Hakk'a gidelim, cemali ve hakemali seyredelim. Sana birisi para verse veya bir ev verse, buyur kardeşim otur dese, veren Allah'tır, anla bu hususu. Onu sana veren Allah'tır, celle celalü perde arkasından, elhamdülillah diye. Allah'a hamd edeceksin, Allah'a şükredeceksin. O insanı senin karşısına çıkardı. O insana bu imkanları verdi. O insana bu cömertliği verdi. Bu cömertliğin içerisinde, seçti seçti seni buldu. Dünyada bir sen mi vardın? Gariban bir sen mi vardın? Senden başka gariban yok muydu? Verilecek başka insan yok muydu? Veren Allah'tır anla bu hususi. Anı vekil etmiş bir, bir, bir, bir, bir hususi. Onun gönlüne sana yardım etmeyi koymuş. Bir şey alacaksınız. Hedeflediniz falanca mağazadan bir şey alacaksınız. Yolda giderken gözünüz bir mağazaya ilişiyor. Bunu buradan alayım dersiniz. Giresiniz içeriye. Odan alırsınız. İlk kafanıza niyet ettiğinizde almasınız onu. Allah Celle Celaluhu senin gönlünde oradan almanı o insanın faydalanmasını murat etmiştir seni oraya Allah göndermiştir sen satıcıysan nasıl düşüneceksin ben vitrini çok güzel ayarladım efendim çok maharetli bir insanım çekici bir halim vardır müşteriyi kendime çektim öyle değil ey Allah'ım sana şükürler olsun bu insanların gönlüne benden alışveriş yapma sevgisini koydun evinden kaldırdın buraya kadar ne kadar mağazalar vardı bu malı satan nice insanlar vardı efendim onlardan alabilirlerdi Ayağını bana çevirdin, gönlünü bana çevirdin, benden alırdın. Dolayısıyla bu benim maharetim değildir Allah'ım. Senin lütfun ve keremindir. Sana şükürler olsun Allah'ım. Böyle düşündüğüm zaman, namaz vakti geldiği zaman, efendim kepekleri indirme kolaylaşır be. Müşteriyi gönderen Allah'tır dersen, o Allah'a secde etmek için kapı mı kapanması gerekiyor, kepenk mi indirmesi gerekiyor, şartel mi indirilmesi gerekiyor, onları yapmak baldan tatlı gelir insanı. Bu imkanları bana veren Allah'ımdır be. İndirdim şarteli Allah için. Çektim kepeği Allah için. Kapattım kapıyı. Kilitledim kapıyı. Döndü, git, git, Gittim camiye. Durdum namazı Allahu Ekber diye. Çünkü bana müşteri gönderen bu imkanları veren Allah'tır. Beni çağırıyor o. Beni çağırıyor. Verdim sana verdim. Yine vereceğim. Gel kulum bakayım. Abdestini al secdeye bir kapan bakayım. Ellerini kaldır yalvar bana bakayım diyor. Peki Allah'ım. Peki Allah'ım. Demekten başka çaresi var mıdır? dilenmeye başlıyoruz. İhtina sıratal müstakime Allah'ım. Ben senden ne isteyeyim? Senin bana öğrettiğin sırat-ı mi senden istiyorum. ...dost Doğru yola senden istiyorum. Cennete ve cemalullah'a beni götüren yolu istiyorum senden Allah'ım. Bazı insanlar doğru yola girdim diye sevinmişlerdir. Ama farkına varmadan sapık bir yola girmişlerdir. Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerini cennetlik zannederler. Onlar gibi değil Allah'ım. Sen Habibin Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiğin, gösterdiğin dost doğru yollar o yolu ben senden istiyorum diye Fatiha'nın içerisinde Mevla'dan istiyoruz. O da Mevla'mızın bize atiyesi ve bahşişi oluyor. Ve la kad ateynake habibim bisana verdik min menel metaniy. Fatiha surecini verdik. Vel Kur'anul Azim büyük olan Kur'an'ı verdik sana. Mevla Kur'an'ı verdik demiyor kıymetli dostlar. Büyük Kur'an'ı verdik sana buyuruyor. Evet. Bu kelime yeter başka bir şey söylemeye gerek yok ki Kur'an-ı Kerim büyük bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplar üzerine üstünlüğü Allahu Teala'nın mahlukatı olan üzerine olan üstünlüğü gibidir. Yani kütüphanemizde çok kitaplar olabilir. Kitap e, matbaalarda çok kitaplar basılmış olabilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'i diğer bütün kitaplarla kıyasladığımız zaman, insanların yaz, yazmış olduğu, müdahil olduğu eserlerle karşılaştırdığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in o kitaplar üzerine olan üstünlüğü ne gibiymiş kıymeti dostlar? allah Teala'nın mahlukatı üzerine olan üstünlüğü gibidir. Anladık mı? Anladık. Düşünelim o zaman sıra düşünmeye geldi. Gerçekten bunu anlayabildik mi? Kavrayabildik mi? Düşüneceğiz ya. Düşüneceğiz ya. Düşünmek görevimiz ve etkileneceğiz ya. Biz bunu dil ucuyla kavramamız ayrı şey değil. Gerçekten gönül dünyamızda kavramamız ayrı şeydir kıymetli dostlar. Eğer biz gerçekten Kur'an-ı Kerim'i her kitaptan daha çok okuyorsak, her kitaptan daha çok ona sarılıyorsak, Evet. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü takdir ettik demektir. Ama Kur'an-ı Kerim bizim evimizde en az okunan kitap, en az tarafına bakılan kitap, en az açılan, müzakere edilen kitap ise gazete daha fazla okunuyorsa, romanlar daha fazla okunuyorsa, başı eserler daha fazla okunuyorsa, bulmacalar daha fazla yor insanı yoruyorsa o zaman biz kitabın Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü anlayamadık demektir. Kıymetli dostlar. Yumun gözünüzü. Siz kendi kendinizi düşünün. Gerçekten bizim evimizde, bizim hayatımızda, bizim iş yerimizde Kur'an-ı Kerim değer verilmesi gerektiği kadar değer veriliyor mu, verilmiyor mu, veriyor muyuz, vermiyor muyuz diye büyüklüğünü, azametini gönlümüze yerleştirebildik mi, yerleştiremedik mi diye düşünelim. Sübhane Rabbike Rabbin İzzeti amma yasıfun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.